Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El Maide Suresi 76-120. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 76. Ayet De ki Allah'ı bırakıp da size ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir.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 Bir şeyi yapmak veya yapmamak için yapılan yemindir ki, sorumluluk yükler. Yerine getirmemenin cezası ayette belirtilmiştir. C. Yemini gamüs. Yalan yere yapılan yemindir ki, cezası ahirettedir. Fakat helalleşmek ve tevbe ile affolunabilir. Eğer yapılması haram ve kötü bir şey yapmaya yemin edilmişse, onu yapmaktan vazgeçilip o yemin bozulacak ve kefareti yerine getirilecektir.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 Torba içinde çekilen numaralı oyunlar, isterse fakirlere yardım için olsun, Hepsi yasak edilmiştir. 91. Ayet Şeytan içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak, Sizi Allah'a anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan tamamen vazgeçtiniz değil mi? 92. Ayet Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin.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 Sizden önceki bir kavim onları sormuştu da sonra gelen emirleri terk edip bu sebeple kafir olmuştu. 103. Ayet Allah hayvanlara, bahire, sahibe, vasile, ham isimlerine verip bunlar putlara adanmıştır. Dokunulmaz demeyi meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler bunlar emredildi diye Allah'a karşı yalan uydurdular. Onların çoğu da düşünmezler.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 Feyzül Kurkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. El Maide suresi 76 ila 120. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Deep notlar Fatih Özku.